Bir defasında yine cezbe galebe çaldı. Seyyid Emir Kulal'ın ziyaretinin ihtiyacı bana geldi. Kış mevsiminde soğuk bir günde idi. Üzerimde bir kaftandan başka bir şey yok ve o da eski idi. O hal ile evine vardım. Seyyid Emir Kulal arkadaşlarıyla oturuyordu. Beni gördüğü an çevresine sordu. Tanıttılar. Derhal şunu huzurumdan çıkarın diye emretti. Bunun üzerine nefsim kabardı. Nefrete daldı. Elimdeki teslim ve boyun eğme dizginini çekti. Lakin Allah'ın inayeti ve rahmeti bana yetişti de, Allah Teala'nın rızasını kazanmakta her zillete tahammül gösterir ve her meşakkati yüklenirim. Elbette bu kapı rıza kapısıdır. Vallahi bundan ayrılmayacağım, dedim ve azmettim. Tevazu ve inkisar içerisinde İzzet'in eşiğine başımı koydum. Artık nefsime şöyle dedim. Andolsun olsun bu eşikten başımı kaldırmayacağım. Ölsem dahi. O İzzet kapısının eşiğine başımı koyduğum zamanda kar yağıyordu. Hava çokça soğuk idi. Fecire kadar bu halde kaldım. Fecir zamanında Seyyid Emir Külal Hazretleri kapıdan çıkmak isterken mübarek ayağı karın altında kalan başımın üstüne geldi. Benim o halde olduğumu görünce başımı kaldırdı ve beni eve soktu. Şöyle müjde verdi. Evladım, bu saadetin elbisesi zatının miktarı kadardır. Sonra kendi mübarek eliyle ayağımdaki dikenleri çıkardı. Ayağımın yaralarını mesetti. Çokça feyizleri, üstün lütufları bana ifade etti. Yine bir vakit Seyyid'in ziyaretinin iştiyakı galebe çalmıştı. Hemen kalkıp gittim. Makamına ulaştım. Selam verdim. Şöyle dedi: "Evladım, tam ihtiyacımız zamanında geldin. Bir mutfak yaptık. Oduncuyu arıyoruz." Teşekkür ettim ve sırtımla odun taşımaya başladım. Her gün odun toplar getirir ve kendi kendime şöyle derdim: "Maksadım olan kâbe'nin cemali beni sevindirir. Odun taşıdığım zaman dikenler nezdimde halis ipek olu verir." Yine bir gün bir hal ve cezbe bana galebe çaldı. Şiddetle seyyidin ziyaretini arzuladım. Yolda elinde bir asa, gürbüz bir genç, başında tiftikten bir külah bana rastladı. Benimle Türkçe konuşmaya başladı. Atlıyı gördün mü dedi. Ben ona cevap vermedim. Yolumu şaşırtmak istedi. Elindeki asasıyla bana vuruyordu. Ben ona dedim ki, ben seni tanırım. Ve yoluma devam ettim. Bir yere vardığımda beni sohbetine davet etti. İltifat etmedim ve onunla konuşmadan geçtim. Hazreti Şeyh'in huzuruna varınca, Yolda Hızır aleyhisselam sana rastlamıştı. Neden ona iltifat etmedin diye sordu. Ben dedim ki, sizden başkasıyla meşgul olmayı istemiyorum. Şahın Nakşibend, Sıddıkiye ve Tayfuriye tarikatlerinde pir olduğu gibi, Nakşibendi tarikatinin de imamıdır. Küçüklüğünde Şeyh Muhammed Baba Semasi, büyüklüğünde Halil Ata ve daha birçok muasır kutupların nefesleriyle şereflenmiş, ayrıca zahirde Seyyid Emir Külal'ın terbiyesiyle yetişmiş, ruhaniyette ise üveysi olarak Şeyh Abdülhalik Gucdevani'den kesb-i kemal etmiştir. Birçok halife yetiştirmiştir. 791 tarihinde Kasrulu Arifinde vefat etmiştir. Yerine Şeyh Muhammed Parisa ve Hacı Alaaddin attarı bırakmıştır. İslam alimleri ansiklopedisi El Mevahibü Sermediye, El Hadaiqu'l Verdiyye ve Resahat ona çok geniş yer vermiştir.